166. konu, Ebu Süfyan'ın Hazreti Peygamber'in ahlakının üstünlüğünü itiraf etmesi ve İslam'a girmesi, Hazreti Peygamber, Ebu Süfyan'ı gördüğünde, Ey Ebu Süfyan, azap olasıca, Allah'tan başka ilahın olmadığına şahitlik edeceğin zaman gelmemiş midir, diye sordu, Ebu Süfyan, sana annem babam feda olsun, sen ne kerim ne halim bir insansın, akrabalık bağlarına riayet edersin, ben zannediyorum ki eğer Allah ile beraber başka ilahlarda olursa benim için daha faydalı olur, dedi. Hazreti Peygamber, azap Sıca, ya Ebu Süfyan, benim Allah'ın Rasulü olduğumu kabul etmenin zaman gelmedi mi, dedi. Ebu Süfyan, yine annem babam sana feda olsun, sen ne halim, ne kerim bir insansın, akrabalık bağlarına çok riayet edersin, Allah'a yemin ederim ki, şu ana kadar bu hususta şüphedeydim, dedi. Hazreti Peygamber. Azap olasıca, ey Ebu Süfyan, beni yormazdan evvel Müslüman ol, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Rasulü olduğuna şahidlik et dedi, böylece Ebu Süfyan şehadet getirdi ve Müslüman oldu.